Ağzı Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabb al-âlamîn. Ve salat ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahibi ejmâ'în. Değerli Müminler Bugünkü sohbetimizin konusu Müminlerde, Müslümanlarda Müslüman toplumlarda, Müslüman fertlerde Meydana gelebilen bazı inanca dair zafiyetler, yanlışlıklar, sihir, falcılık, burçlar, astroloji, kehanet, müneccimlik, yıldızname bakmak, hurafeler, batıl inançlar, bidat, feraset gibi bir takım önemli kavramlar üzerinde açıklayıcı Işık tutucu bir Sohbet sunmayı Düşünüyoruz Rabbimiz Cümlemizi Bu yolda Muvaffak eylesin Dinleyip Hakikatleri öğrenmeyi Hakikatleri yaşamayı Dinimizi Esas kaynaklarından Öğrenerek yaşamayı Cümlemize Cümle ümmeti Muhammed'e Nasibim müyesser kılsın. Değerli kardeşlerim. Ameldeki zafiyet imandaki zafiyetten kaynaklanır. O yüzden kişinin önce inanması, inancında Sağlam olması, sağlıklı, sahih, doğru, aslına uygun bir şekilde inancını kalbinde tesis etmesi, kurması çok önemlidir. Kişide inanç konusunda bir zaafiyet söz konusuysa hemen bunu amel sahasında bir eksiklik olarak görürüz. Örneğin, ahirete imanı zayıf olan kişi, ahiretine yönelik bir hazırlık içerisinde olmaz. Namazın, niyazın, orucun, zekatın, haccın, dünya ve ahirete yönelik faydalarına olan inancı, sarsıntılı olan, şüpheli olan, zayıf olan, yanlış olan bir insanın bu konuda bu ibadetleri Allah'ın istediği şekil ve niyet ile beraber hayatına sokması, hayatında bu ibadetleri yaşaması ondan beklenemez. O yüzden bizler kişi neden şöyle yapıyor, neden böyle yapıyordan önce bu kişinin inancı tam mıdır, eksik midir, onu kontrol etmemiz lazım. Efendim benim oğlum namaz kılmıyor. E niye kılmıyor? İnancına bir bak. İnancıyla ilgili, imanıyla ilgili... Kanaatleriyle ile ilgili, hayat anlayışı ile ilgili bir takım yanlışlıklar eksiklikler bunda sebep oluyor. Efendim oruç tutmuyor. E neden tutmuyor? İnancıyla ilgili, ahirete olan umuduyla ilgili, cennet talebi ve aşkı ile ilgili bir zafiyeti var. Cehennem korkusuyla ilgili bir zafiyeti var. Bir yanlış üzerinde, Yanlış bir fikir üzerine hayatını bina etmiş. Şüpheler dolu bir anlayış ve itikat inanç içerisinde Müslümanlığını yaşamaya çalışıyor. İşte bu yüzden bu eksiklikler meydana geliyor. Her şeyden önce, İnancın temiz olması lazım. İnancın her türlü yanlışlıktan, bidatten, hurafeden uzak olması lazım. İnancın tertemiz olması lazım. Allah'ın indirdiği şekliyle kalbimize yerleşmesi lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlatmış olduğu şekil ile beraber göstermiş olduğu Şekil ve şemal üzere kalbimizde, hayatımızda yer bulması lazım. Bu olmadığı takdirde değerli kardeşlerim, amellerin de güzel olması beklenemez. O yüzden dini yaşam konusunda <gülüyor> birçok eksikleri olmakla eleştirmiş olduğumuz gençlerimizin öncelikle İman konusunda yeniden eğitilmeleri lazım. İmanın esasları onlara yeniden anlatılması lazım etraflıca. İman nedir? Allah nedir? Allah'ın isimleri nelerdir? Sıfatları nelerdir? Allah kimdir? Allah'ın varlığı, birliği, azameti nedir? Bunları en başta öğretmek lazım. Ve imanın diğer altı ilkesiyle beraber etraflıca gençlerimize çocuklarımıza erinmeden bunları öğretmemiz lazım. Anlatmamız lazım. Bizler çocukların bazı bilgileri Papağan gibi ezberlemesini öğrenmek zannediyoruz. Papağan gibi ezberlemek öğrenmek değildir. Asla değildir. Ezberlemek imanın şartlarını takır takır saymak, İslam'ın şartlarını takır takır saymak bilmek değildir, öğrenmek değildir. Esas itibarıyla bunları özümseyebildik mi? Bunları bütün manasıyla birlikte anlayabildik mi? Kalbimize sindirebildik mi? Nesillerimize anlatabildik mi? Onların bu konuyla ilgili bütün sorularına cevap verebildik mi? Kalplerinde var olan şüpheleri, efendim, zafiyetleri giderecek bir takım çalışmalar içerisinde olabildik mi? Onları aydınlatabildik mi? Sorularına cevap olabildik mi? Bu önemli. Bu o, bunlar olmazsa Çocuk soru sorduğunda baba ben ya işim var git diyorsa onun kalbinde bir eksiklik olarak o durum yer eder. Kalbinde inancında yer eden bu eksiklikten dolayı o çocuğumuzun ileride ileriki yaşantısında bir takım eksiklikler içerisinde olduğunu müşahede ederiz üzülerek. O yüzden iman konusuna çok dikkat etmek lazım. İmanı esaslarıyla birlikte en iyi şekilde öğrenmek nesillerimize öğretmemiz lazım. Allah'ı bu millete, bu gençlere en güzel şekilde tanıtmamız lazım. Bütün güzel isimleriyle birlikte, bütün sıfatlarıyla birlikte Etraflıca anlatmamız lazım. Bu bir farzdır, bu bir görevdir, bu bir sorumluluktur. Bunu yapmayan insanlar, anneler, babalar, hocalar, görevliler ve devlet görevlileri bunun sorumluluğunun altından kalkamaz. Bunların hesabı vardır. Her zaman söylemiş olduğumuz gibi büyükler küçüklerle, küçükler büyüklerle imtihan oluyor. Koca karısıyla, karısı kocasıyla imtihan oluyor. Anne kızıyla, kızı annesiyle, baba oğluyla veya kızıyla, kızı da babasıyla veya annesiyle veya kardeşiyle veya çevresiyle imtihan oluyor. Bu imtihanlar çok geniş bir şekilde düşünülmeli. Hayatımızın her alanı imtihan alanıdır. Her saniyesi imtihan zamanıdır. Kalpten geçen şeyler bile imtihandır. Niyetler imtihandır. Görüntüler imtihandır. Bakışlar imtihandır. Duyumlar imtihandır. Her şey imtihandır. İmtihan olmayan bir şey yok. Her imtihan olmayan bir şey yok. İmtihan olmayan şeyler nelerdir? Uyursan uyku halinde imtihan yok. Aklını yitirdin, deli oldun, ne yaptığını bilmiyorsun, imtihan yok. Öldün, imtihan yok, bitti. Bunlar olmadıkça in akıllı insan ister yaşlı ister genç olsun İster sağlıklı olsun, ister hasta olsun, hayatının her alanında, her safhasında, her zaman diliminde, her köşesinde, her anında imtihan olmaktadır. Bunları iyi düşünmek lazım. Bu imtihanlara iyi cevaplar hazırlamak lazım değerli müminler. Efendim, Bizler öyle bir hayat içerisindeyiz ki bunları düşünecek vaktimiz yok hocam. Biz cuma namazına bile geliyoruz. Aklımız işimizde, gücümüzde, çoluk var, çocuk var. yaşamtının zorlukları var, ailevi problemler var, toplumsal problemler var. Efendim, maddi ekonomik problemlerimiz var. Bunları düşünecek vaktimiz mi var? Yani neden bahsediyorsun? Yani bu kadar da hayatın dışında olmayalım gibi bir eleştirel bakış açısı içerisinde olabiliriz. Ancak şunu ifade etmem lazım ki... Hayatı dünyadan ibaret sayan bir insanın eleştirisidir bu. Hayatı, dünya hayatını... Ahiretin tarlası olarak, hazırlık alanı, imtihan alanı olarak gören bir insanın sözü böyle olamaz. Allahümme la ayşe illa ayşel ahirah. Allah'ım ahiret yaşamından başka bir yaşam yoktur. Diyen bir peygamberin ümmeti bu şekilde bir eleştiri getiremez. La rahate fid dünya. Dünyada rahat yoktur diyen bir peygamberin ümmeti bu şekilde bir eleştiri getiremez. Buna hakkı yoktur. Getirirse yanlış olur. Getirirse bu onun eksikliğinden kaynaklanan bir şeydir. Hayat anlayışından kaynaklanan bir şeydir. İman anlayışındaki bir takım eksikliklerden kaynaklanan bir durumdur. Kendi açısından çok haklıdır. Kendi açısından çok haklıdır. Çünkü ona dünya hayatı gösterilmiştir. Dünya hayatının sorunları sorun olarak öğretilmiştir. Maddi, ekonomik ve iktisadi ve diğer siyasi problemler hayatta halletmesi gereken en önemli problemler olarak ona gösterilmiştir. Lüksü yaşama, zengin olma, iyi bir diploma, iyi bir mevki, makam, lüks bir hayat, müreffeh bir hayat, rahat bir hayat, rahat bir ortam, saraylarda yaşamak, en güzel arabalara binmek, en güzel eğlenceleri yapabilmek, en kral yemekleri sofraları kurabilmek, hayat bu diye kendisine anlatılmıştır da, bütün derdi işte bu problemleri hayır, e, halletmeye odaklanmıştır bu tür insanlar. En büyük dert bu değil ya. En büyük dert bu değil. Derdin büyüğü ebedi âlemde ah mekanımızın ne olacağıdır. Derdin büyüğü Cenneti kaçırma olasılığının Olmasıdır Derdin büyüğü Cehennem ateşinden Azat olamama Korkusudur Bunları bilmemiz lazım Efendim bunlar kaybî şeyler Ahiret alemine dair şeylerdir Bunları Düşünmeye vaktimiz yok İnsanoğlu acelecidir Peşincidir Görüntüyü sever Görüntüde ne varsa onu alır, görüntüde olmayan şeylerde Allah Kerim der öyle geçer, düşünmez. E öyle değil, düşünmemiz lazım. Düşünmemiz lazım. Göz fazla bir, göz, bir görme aracıdır göz. Ama göz çok kısıtlı şeyleri görür. Göz maddeyi görür. O madde de belli büyüklüklerde olursa, belli uzaklıklarda olursa, gözün kavrayabileceği büyüklükte, hacimde olursa, algılayabileceği uzaklıkta olursa, göz onun dış alemini, fiziki yapısını görebilir. Ama onun kimyasal yapısını görmesi için daha büyük, daha farklı tahlillere ihtiyaç duyar. Ama bir insan aklıyla görüyorsa gözden daha derin görür. Aklıyla görmek, gözün göremediği şeyleri görmek manasına gelir. Hem maddi, hem manevi planda, hem maddi varlıkları, hem manevi varlıkları görmek için aklımızın gözüne ihtiyacımız var. Aklımızın gözü, imanımızın gözü körse... Dünyalık gözümüz açık olmuş, bizi selamete erdirmeye yeterli değildir. O yüzden aklın ve imanın gözü açık olacak. O yüzden uzakları görebileceğiz. Ahiret alemini daha bu dünyadan görebileceğiz. Bize haber verilen cennet ve cehennem hayatını daha bu dünyada iken görebileceğiz. Bu da ancak iman gözüyle, akıl gözüyle olur. Bu gözlerimizin açık olmadığı takdirde olmaması durumunda ahiret alemini, gayb alemini, mana alemini, ruhlar alemini, öteki alemi görmemiz, düşünmemiz, kavrayabilmemiz de mümkün değildir. O yüzden sadece gözleriyle gören varlıklar olmayalım, aklıyla gören varlıklar olalım, imanıyla idrak eden varlıklar olalım. Kaybi alemi Allah'ın bize anlatmış olduğu gibi anlayalım, kavrayalım. Sanki gözlerimizle cenneti, cehennemi müşahede edercesine İman, imanımız bu konuda kuvvetli olsun ki buna paralel olarak amel sahasında da orası için hazırlıklar yapalım. Evet. Konumuz, tabii ki bunlar değil, bir girizgah olarak bu meselelere temas ettim. Esas şimdi konumuz, imani noktalarda, inanç noktasında meydana gelen bir takım eksiklikler nelerdir, hatalar nelerdir onlara bakacağız. Öncelikle değerli kardeşlerim. Toplumların Belası durumuna gelen Bir sihir olayı var Sihir olayı Sihir nedir? Gizli olan şey demektir sihir Göz boyama Ve hile yoluyla insanları yanıtma Anlamına geliyor Sihir kelimesi Sihirin Tarihi de dünyada çok eskilere dayanıyor. Sihirle uğraşan insanlar dünya hayatının her döneminde aşağı yukarı görülmüştür. Ve bu insanların toplumda kötü etkileri her zaman bilinmektedir. Değerli kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sihir işinin çok kötü bir iş olduğunu ifade ediyor. Sihir yapan kişinin cezasının kılıçla boynunun vurulması olduğunu ifade ediyor. Haddus sahir <gülüyor> darbuhu bisayf. Sihirbazın sihir yaparak insanlar arasında fitne çıkartan bozgunculuk çıkartan sihir yaparak aileleri dağıtan toplumda telafisi mümkün olmayan bir takım yaralar açan sihirbazın cezasının boynunun kılıçla vurulması olduğunu söylüyor. Demek ki çok korkunç bir ceza bu yapılan iş o derece Korkunç ki cezası da Bu derece korkunç değerli kardeşlerim Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Helak eden yedi büyük Günahı sayarken Sihri de Sayıyor sihir de helak eden Yedi büyük Günah arasındadır Neden çünkü Sihrin topluma, İslam toplumuna Vermiş olduğu çok büyük zararlar vardır. Fert ve toplum yaşantısına, aile yaşantısına vermiş olduğu çok büyük zararlar vardır. Peki nedir bu sihir? Harut ve Marut adlı iki meleğin Süleyman Aleyhisselam zamanında dünyaya gelmek suretiyle Sihir ile ilgili ilimleri bazı insanlara öğretmeleriyle dünya arzunda yer bulmaya başlayan bir unsur bir olgudur sihir. Peki kötü bir şey de melekler nasıl bunu insana öğrettiler diye soru sorabilirsiniz. Bir fitne olsun diye Allahu Teala bu ilmi iki melek tarafından yeryüzüne göndermiş ve bazı insanlara bu ilim evet. öğretilmiştir. Harut ve Marut adlı melek, melekler bu ilimle ilgili ne öğrettiyseler, kime ne öğrettiyseler bu iş bir fitnedir, yanlış bir iştir. Allah'a asi olma. Küfre düşme demedikçe o kişiye bu ilimle ilgili bilgi vermemişler. Bilgi verdikleri her insana bu iş yanlıştır, bu iş küfürdür, Allah'a asi olma, bu bir imtihandır, bu bir fitnedir. İnsanlar bununla imtihan olacaklar, sakın ola ki bu işin doğru bir iş olduğunu düşünmeyesin ve bu işi yapmayasın diye her öğrettikleri insanlara bilgi de vermişlerdir. Günümüzde yaygın bir şekilde gerek İslam toplumları gerek gayrimüslim toplumlarda bu iş yapılıyor. Efendim, nasıl bir şey de bunun tesiri oluyor? Bunun tesirinin olması muhakkak mı? Muhakkak değildir. Allah Teala ayeti kerimede Allah izin vermedikçe onun tesiri olmaz diyor. Ve onun tesirinden kurtulmak için Allah reçeteler sunuyor. Bana sığının diyor. Bana yalvarın diyor. Böyle bir fitne var, böyle bir eza var, böyle bir cefa var, böyle bir zarar var. Allah'a sığının da Allah da sizi bundan muhafaza buyursun diyor. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek hayatıyla birlikte bizlere anlatıyor. Şöyle şöyle yapın Allah'a sığının. Allah'a sığınırsanız bu tür kötülüklerden kötü insanların kötü fiillerinden korunmuş olursunuz diyor. Bunları yapmak lazım. Allah'a sığınmak lazım milyonlarca sihir yapılıyor. Ama belki tesirli olanları koru ancak birkaçı geçmiyor. Bu tesirli olanlar korumasız olan, korumasız olan insanlar için koruma zırhını giymeyen insanlar için bir e azap haline, dönüşebiliyor. Bir fitne haline dönüşebiliyor. Peki bir Müslümanın iyilik olsun diye veya kötülük olsun diye sihir yapması caiz midir? İyilik olsun diye de sihir yapılmaz, kötülük olsun diye de sihir yapılmaz. Sihirin yapılabilmesi için mukaddesata küfretmek gerekiyor. Kur'an'a, Allah'a, haşa, Allah'ın indirdiği Kur'an'a küfretmek, onu ayaklar altına almak, onu inkar ettiğini söylemek gerekiyor ve bu şekilde kafir cünlerle yardımlaşmak durumuyla ilgili bir gelişme söz konusu oluyor. O yüzden değerli kardeşlerim hiçbir sihirbaz iyi insan değildir. Onlardan uzak durmak lazım. Onların yanına gitmemek lazım. Onlara bir şeyler yaptırmamak lazım. Onlara herhangi bir olan eşyadan, şundan, bundan sormamak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men ete arrafen ev kahinen feseelehu an şey, mana olarak söylüyorum hadis-i şerifi len tukbellahu salatun erba'une yevmen, kim ki bir kahine bir falcıya, bir müneccime, bir cinciye gider de ona herhangi bir şeyden sorarsa وَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ Onun söylediği şeyleri de tasdik ederse kırk gün kıldığı namaz makbul değildir. Onların ya efendim Bakayım ne saçmalıyor bir gideyim inanmayacağım ama bir bakayım derseniz bu da yanlıştır. O tür insanları yalnız bırakmak hatta onları devletin organlarına ihbar etmek lazımdır. Bu tür insanlar kötü fiiller peşindeler devlet yetkilileri gelin bu insanlarla Devlet adına sizler mücadele edin demek lazım. Bu insanları ihbar etmek lazım. Bu insanların toplumda yaygın olmasının sebebi Müslümanların onlara para akışını sağlamasından dolayıdır. Para akışı sağlanıyor. Onlar da paranın tadını alınca bu şekilde işler yapmaya devam ediyorlar değerli kardeşlerim. Evet. Diyelim ki sihir yapıldı. Sihiri sihirle çözebilir miyiz? Caiz midir? Hayır. Sihir yapıldı, tesiri oldu. Onun ilacı Allah'a sığınmaktır. Onun ilacı Kur'an'dır. Kur'an okumak, dua etmek, yalvarmak, mütemadiyen o duaları yapmak, Kur'an yoluyla Allah'ın ona şifa vermesini beklemektir. Vakit çok daraldı. Hemen kısa kısa diğer konulara da temas etmek istiyorum. Falcılık. Fal bakmak. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayetleri okusam çok vakit alacak, çok hızlı geçmem lazım. Falcılığın şeytan işi pisliklerden olduğunu söylüyor. Yani ne demek bu? Bir yerde kahve içiyorsunuz, şimdi bazı kahvelerde Fal bakanlar var. Kafeler. Efendim, bir kahve içiniz fal bedava yazmış adam şeye, kapıya. Ya bu nedir? İnsanların parasını böyle yanlış şeylerle nasıl olur da sömürürsünüz? Kahveyi içtin. Kahvenin tabağına, kahve fincanını ters çevirdin. İçinde kalan kahve aktı sonra baktın. Nasıl akmış ne oluşmuş Efendim orada akan bir şey Ha orada bir şey var dere var Ha şurada bir bina görünüyor Ha şurada araba görünüyor İnsanların aklıyla Bu falcılar Adeta alay ediyorlar Bunun bilimsel olarak Hiçbir geçerliliği yok Dini olarak hiçbir geçerliliği yok Akli olarak hiçbir geçerliliği yok Akılsızlıktan başka Mantıksızlıktan başka bir şey değil her sıvı yer çekimine dayanamaz, akar. Esen sen bunu akışına Niye mana veriyorsun? Her şeyi ters çevirdiğin zaman aşağı doğru akacak. Akarken belli bir yani yer çekimi ne tarafta kuvvetliyse sıvı o tarafa doğru meyil gösterecek. Buna bir mana vermenin mantıkı, aklı, izahı var mıdır? Tamamen saçma sapan, tamamen yanlış, Müslümanın İnanmaması gereken, içinde olmaması gereken bir durum. Bundan uzak duralım. Hırafedir, Batıldır. Pislik bir iştir. Yanlış bir iştir. Yani bu küfre kadar gider. Çünkü kaybı bildiğini iddia ediyor. Bak diyor bak şimdi sana bir şey görünüyor. Sana nasip görünüyor. Ticaretin iyi olacak. Yok efendim kızına nasip çıkacak yakında. Yok. Ya la ya'allemul gaybe illallah. Kaybı Allah'tan başkası bilmez iken ey falcı sen nereden biliyorsun böyle olacağını? Nedir bu yani? Bunun izahı mümkün değil. Doğru bir iş değildir. İnsanların parasını sömürmek için bu tür tuzaklar vardır. Bunlardan da uzak durmak lazımdır. Dinimizin bütün verilerine karşı bir durumdur bu. Ben Müslümanım, müminim diyen bir insan fal bakamaz, fal baktıramaz. Çünkü burada kaybı, kaybi ilimleri bildiğini iddia etmek vardır ki bir Müslüman kaybı bildiğini iddia edemez. Peygamber dahi olsa. Ancak peygamberlere bazı konularda kaybi ilimler verilmiştir. Anlık verilmiştir. Ve onu peygamber ümmetin ümmetinin maslahatı gereği ümmetine haber vermiştir. Ben kaybı bilirim diyen, senin kalbini okurum diyen insanlardan uzak durun. Ben müneccibim, ben kahinim, ben falcıyım, ben astrologum diyen insanlardan uzak durun. İslam'la bunların İslami esaslarla bu insanların yaptıkları tamamen birbirine terstir. Yanlış bunlar. Yanlış işler peşindeler. Günümüzde yaygın bazı şeyler daha var. Burçlar. Oğlak burcu, yengeç burcu, bilmem burç. Hangi ayda doğdun? Ocak ayında ha, sen yengeç. Hangi ayda Eylül'de sen oğlak. Sen He oğlak. Bu ay oğlak burcu olanlar bu ayda kendilerine çok büyük mükafatlar verilecek. Kendilerine çok büyük müjdeler verilecek. Onlar büyük müjdeler bekliyor. Onların nasipleri açılacak. Ticaretleri iyi gidecek. Şu ayda ya ne bu, bunlar gayıptan haber vermek. Koskoca modern aydın gazeteler sayfalarının bir kısmını burçlara ayırmışlar. Hani aydınsınız siz? Hani siz bilme inanıyordunuz? Hani bilim diyordunuz? Akıl diyordunuz? Ne alakası var? Bir insanın Ocak ayında doğuşuyla Efendim, şu şu şeylerin kendi başına geleceğinin, geleceği bilgisinin. Var mı Kur'an'da böyle bir bilgi? Yok. Hadislerde var mı? Yok. Akılda var mı? Yok. Bilimde var mı? Yok. İlimde var mı? Yok. Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Eğer bir insanın doğduğu ay, dünyada iyi bir insan oluşuna delalet edecekse, veya kötü bir insan oluşuna delalet edecekse. Örneğin ocak ayında doğanlar şu burçlandır. Bu burçtan olanların işi rast gitmez diye bir inanca teslim olmuş olsak. O zaman şubat ayında doğanlar daha karlı demiş olsak. Şubat ocak ayında doğanlar Rablerine Allah'a şöyle diyebilirler. Allah'ım neden bizi o kötü ayda o uğursuz ayda dünyaya gönderdin de felancayı o uğurlu ayda o şubat ayında dünyaya gönderdin bu adaletsizlik değil mi ben şimdi ne yapayım beni bu ayda dünyaya göndermemiş olsaydın benim de nasibim açık olacaktı benim de işlerim düzgün olacaktı benim de imanım kuvvetli olacaktı diye iddia edebilir Allah zalim midir ya bu 12 ayın hepsi eşittir bu ayın her lahzasında her anında her gününde her ayında her haftasında doğan doğan Doğanlar arasında bir fark yoktur. İnsanın doğdu, doğduğu aya göre kaderinin belli olması diye bir şey yoktur. Bu kahinler, bu astrologlar ya astroloji ne demek? Uzay bilbi demek. Eskiden buna yıldız name bakmak diyorlardı. Yıldızname, yıldızlara bakarak bir şeyler söylemek. Bunların da aslı yok. Yani bir insanın yıldıznamesine bakılıyor. Onun e, ileride e, ne başına gelecek o söyleniyor. Bunların hepsi kayıp aleminden haber vermektir. La ya alemul gaybe illallah kaybı Allah'tan başkasını bilmez ilkesine aykırı şeylerdir bunlar. İmana aykırı şeylerdir. Yanlış şeylerdir. Hiçbirinin aslı yoktur. Tamamen yanlıştır. Tamamen uydurmadır. Aydın geçinen insanlar Bugün maalesef yay peşinde, ok peşinde, fal peşinde, burç peşinde ne alakası varsa aydın bir insan, okumuş bir insan, tahsilli bir insan, bilmi, efendim, e, önceleyen bir insan, ilmin yolunda olan bir insan böyle hurafelere inanır mı ya? Ama bunu bilerek yapıyorlar. Niye? Niye? İnsanlar böyle batıl şeylerle meşgul olsunlar da hakikatleri öğrenmesinler. Kahanet. Kâhinler. Kâhin ne demek? Geleceğe dair haber veren insanlar. Bunların da asıl yok. Geleceği Allah'tan başka bilmez diyoruz. Bir de müneccimlik onu da söyledik. Yani yıldızlara bakarak insanların kaderiyle ilgili şeyler konuşmak bunlar yanlış şeyler. Böyle şey olmaz. Yıldızname ona benziyor. Aynı. Heh. Feraset diye bir şey var. Feraset. Doğru olan tek şey varsa ferasettir. O da nedir biliyor musunuz? Feraset. Hani derler ya Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler. Böyle bir söz var. Yani günlük gelişmelerden yola çıkarak ileride Buku bulacak olaylara dair Fikir yürütmek Yani şöyle olacak böyle olacak diye değil Böyle olabilir Şu olay şuna elamettir Şu olay netice olarak şu Sonuca Çıkabilir Şeklinde Fikir yürütmektir feraset Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Konuyla ilgili olarak Der ki İtteku فَرَاسَتَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْضُرُوا بِنُورِ اللّٰهِ Müminin ferasetinden korkun, yani onun dehşet bir feraseti vardır, ona dikkat edin. Zira o baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar. Yani Kur'an'ı ilmi alan bir insan... Sünnetin ilmini alan bir insan, tarihin ilmini alan bir insan, bu konuda hayat tecrübesine, ilim tecrübesine sahip olan bir insan, netice itibariyle bazı olayların, bazı vuku bulan olayların, nasıl sonuçlanabileceği hakkında bir fikir yürütebilir. Bazen çıkar, bazen çıkmaz, yaklaşık çıkar. Ama bu olur. Bunda herhangi bir sakınca yok. Ama cezmetmek olmaz. Bu olayın sonu budur efendim demek yanlış. Bu olabilir. Şöyle bir alamet. Mesela havada bulut var. Yağmur yağabilir. Burada yağmur yağabilir demek. Kaybı bilmek demek değildir. Alametinden yola çıkarak sonucu söylemektir. Alameti var. Çünkü denenmiş bir şey. Sürekli başımıza gelen bir şey. E güneş çıkıyorsa gündüz olacak tabii. Yani bu tür şeyler e, ve diğer mesela e, ahlakı olmayan, dini zayıf, ilmi zayıf, Kur'an'dan bir haber, sünnetten bir haber, İslam'dan bir haber olan bir insanın hayatında birçok zorluklarla karşı karşıya gelebileceğini söylemek, gayıptan haber vermek değil. Bu bir felasettir. Hatta bu Allah'ın haber verdiği bir durumdur, bir sonuçtur değerli kardeşlerim. Bir de batıl şeyler var, hurafeler. Hurafe. Hurafe aslı olmayan inançlar demek. Kur'an'dan, sünnetten nasibi olmayan, aslı olmayan, şeytanın vesveselerinden ortaya çıkmış, Batıl düşüncelerden, hayali düşüncelerden ortaya çıkmış bir takım inançlar, burafeler. Örneğin, üniversite imtihanında başarılı olmak isteyen bir gencin, Eyüp Sultan Türbesi'ne gidip de Eyüp Sultan Türbesi'nin kapısının anahtar deliğine, imtihanda kullanacağı ana kalemi sokarak sağa sola çevirmesi, ardından imtihanda başarılı olacağını düşünmesi tamamen, Kurafedir Yanlıştır Günahtır Akla mantığa aykırı bir şeydir Bilme aykırı bir şeydir İlme aykırı bir şeydir Dine aykırı bir şeydir Adalete de aykırı bir şeydir Yani o anahtar Deliğini bulamayan çocuk zavallı Evde akşamı sabaha kadar ders çalışıyor Sen öyle ders çalışmadın Anahtar deliğine Soktun şeyi Kalemi Öğrenci başarılı olacak. Var mı öyle ya ama? Urfa'da balıklı gölde haber haberlerde görüyorsunuz. Talebeler, cumartesi günü, pazar imtihanı olacak. Cumartesi günü, kalemlerini sivritmişler, balıklara doğru tutuyorlar. Be aptallar, be gerizekalılar, be beyinsizler. Sizden mi akademisyen olacak ya? Sizden, siz mi bu ülkeyi yönete, yöneteceksiniz ya? Böyle saçma şey mi olur? Balıklara kalem uzattım. efendi imtihanda başarılı olacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle akademisyen olabilir mi? Böyle üniversite talebesi olabilir mi? Demek ki bunlar çok yanlış şeyler. Baltılı şeyler. Değerli kardeşlerim bunlardan uzak durmak lazım. Sohbetimizin sonunda bir ilan var. Onu söyleyerek bitiriyorum. Kızılay kan toplama aracı belediyenin önünde saat 17'ye kadar Kan vermek isteyen vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Kan vermek isteyen vatandaşlarımız e, bu araca giderek kanlarını teberrü yapabilirler. Bundan da niyetlerine göre inşallah sevap kazanırlar. Çünkü kana ihtiyaç duyan birçok hasta var. Onların dualarına nail olurlar ve sevap alırlar. Zaten verilmeyen kan iki ay içerisinde vücuttan bir şekilde atılıyor. Kan yenileniyor. Kan vermek e, güzeldir. Sevaptır. Niyetinize göre. Allah niyetlerinizi kabul eylesin. Cumanız mübarek olsun. Allah cümlemizi her türlü batıl, hurafi inançlardan e, uzak eylesin. Cümlemizi dinin en doğrusunu, en güzelini öğrenen, yaşayan müminlerden eylesin. Bu ahru davana الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Fatiha.